Günaydın. Bu Perşembe sabahında yine size dünyadan ve ülkemizden sosyal değişim haberleri veriyoruz. Hayvan hakları konusu ülkemizde son yıllarda son derece güçlenen bir hak mücadelesi alanı. Change.org'da hayvan hakları konusunda bir imza kampanyasına katılmış insan sayısı 30 binin üzerinde. Ancak bu insanlar sadece çevrim içi yani online kampanyalara katılmıyorlar. Aynı zamanda son hayvan hakları yasasının bazı maddelerine karşı yürütülen kampanyalarda olduğu gibi meydanları ve caddeleri hem İstanbul'da hem Ankara'da olduğu gibi on binlerce insanla dolduruyorlar. Onların bu kadar kalpten ve istekli yürüttükleri mücadele sonucunda adım adım başarıya gitmeleri ve hayvan hakları konusunda duyarlı bir toplum yaratılmaması mümkün değil. Tabi her Hak mücadelesi alanında olduğu gibi yılmadan, bıkmadan gerekirse yıllarca mücadele etmeyi gerektiriyor. Küçük küçük mücadeleler birbirine ekleniyor ve toplumsal algı ve pratikler zaman içerisinde değişiyor. İşte Fransa'dan böyle küçük ama büyük bir mücadele var. Fransa'da hayvansever bir aile Change.org'da bir kampanya başlatmış. Nenet ve Hector'u kurtarın diye söze başlayan kampanya başlatıcısı Ofeli Camus hikayesini şöyle anlatıyor. İki yıldır babam, erkek kardeşim, eşi ve üç yaşındaki kızları iki harika yaban domuzuyla nenet ve hektorla yaşıyor. Domuzlar biberonla beslenip bebek için pışpışlanarak büyütüldüler. Babam onların hayatını kurtardı. Eğer o olmasa domuzcuklar çoktan ölüp gitmişti. Bu olaya şahit olmak öylesine etkileyici ve inanılmaz ki... Ophelin'in babası geçtiğimiz günlerde domuz yavrularının ellerinden alınacağını söyleyen bir hukuki kararla karşı karşıya kalmış. Ulusal Avcılık ve Yaban Hayatı Ofisi domuzların sahibine yasalara aykırı olarak yaban hayvanı bulundurma sebebiyle suç duyurusunda bulunmuş. Domuzları terk etmek mi? Bunu düşünemeyiz bile. Hector ve Nenet eğer doğaya salınırsa avcılar için çok kolay bir av haline gelecekler. Çünkü insanlarla yaşamaya alıştılar. İşte bu yüzden size seslenip bu mücadeleyi kazanmamız için yardımınızı istemek için bu kampanyayı başlattım. Nenet ve Hector'un ailemle yaşamaya, iyi beslenmeye ve mutlu bir şekilde pışpışlanarak hayatlarına devam edebilmesi için yardımınıza ihtiyacımız var diyerek destekçilerine seslenen Ofeli'nin kampanyasında imzalar neredeyse 25 bin kişiye ulaşmış. Bakalım Ofeli domuzlarına bakmak konusunda mücadelesini kazanabilecek mi? Ama bu arada Avrupa'dan Asya'ya geçecek olursak Pakistan'dan bir başarı hikayesi var. Ali Taj tarafından Samaa televizyonuna yönelik başlatılan başarılı kampanyanın konusu ise özel yaşamın gizliliği. Gündüz yayınlanan bir televizyon programının bir bölümünde sokağa çıkıp parklardaki çiftlere evli olup olmadıklarını soran ve kameralarını kapatmayı reddeden kanaldan program yapımcılarının haksız yere özel yaşama müdahale etmesini önlemelerini ve özür dilemelerini talep etmiş. Toplanan 5 bin imzanın ardından program sunucusu görevinden alınmış ve kampanya başarıya ulaşmış. Kampanya metninde Samaa televizyonunda yayınlanan programın sergilediği rahatsız edici ve sorumsuzca yapılan sorgulardan ne kadar mutsuz olduğumuzu göstermek için bu kampanyayı başlattık. Parklarda çiftlerin peşinden koşup Pakistan için bir tabu olan evli misiniz değil misiniz sorusunu sorularak çiftlerin rahatsız edilmesine hayli rahatsız edici buluyoruz. Hem izleyici hem de vatandaş olarak bu tür bir ahlak bekçiliğini protesto etmekle kalmıyor. Aynı zamanda toplumda bu konularda aşırı hassasiyet yaratabileceğini bilerek buna işaret etmek istiyoruz diyerek destekçilerine sesleniyor. Ali Taş kampanyasında kısa sürede de başarıya ulaşmış. Çiftlerin özel yaşamına bu aleni müdahale son bulmuş. Gelelim Türkiye'ye. Change.org'da başlayan kampanyanın konusu Taksim Meydanı'na engelli ulaşımı. Simto Alev tarafından başlatılan ve Taksim metrosundan meydana erişimin engelli vatandaşların da kullanabileceği şekilde açılmasını talep eden kampanyanın muhatabı tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Ulaşım AŞ. Simto Alev kampanya metninde şöyle sesleniyor. Taksim meydanının yayalaştırma projesinin herkesin malumu. Proje çerçevesinde başlatılan inşaat çalışmalarıyla birçok yolda kapatılmış durumda. Yaya olarak sadece alternatif ve daraltılmış yolları kullanmak mümkün. Tüm meydanın şantiyeye dönmesine rağmen insanlar kısıtlı olarak Taksim'e çıkabiliyor. Ancak maalesef engelli ve pusetli vatandaşların çıkması mümkün değil. İnşaat süresince yayalar ve araçlar kadar engelli vatandaşlar, ve bebekli yolcuların da Taksim'e ulaşabilmesini sağlamak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ve İstanbul Ulaşım AŞ'den gereken düzenlemeleri yapmasını talep ediyorum. Sosyal hayatına değer veren ve çalışma yaşamının içinde olan engelli olarak... 9 Kasım tarihinde Taksim metro durağından meydana PTT'nin yanına çıkan engelli asansörünün kapalı olduğunu öğrendiğimde çok şaşırdığını söylüyor Simto. Bu benim için önemli bir kayıptı zira toplu taşımanın engelli erişimine çok da müsait olmaması nedeniyle neredeyse tüm özel ve iş randevularımı kendi başıma yardım almadan ulaşabildiğim tek yer olan Taksim'de gerçekleştiriyordum. Haberin doğruluğunu birkaç dakika içinde ulaşım AŞ'den teyit edip Gezi Park'ı asansörünü kullanabileceğimi öğrendim. Fakat o asansörün de çoğu zaman problemli olduğunu biliyordum. 11 Kasım'da radikal muhabiri Elif İnce'nin eşiğinde durumu yerinde incelemeye gittim. Hem yolların uygunluğunu denetledik hem de Taksim Meydanı'na metro ile nasıl çıkabileceğimizi araştırdık. 61 dakikalık uğraşının ardından meydana ancak ulaşabildik. Üstelik bunun için 4 kişinin de yardımını almamız gerekti. Oysa birkaç küçük düzenleme ile engellilerin ve bebek arabasıyla metroda seyahat edenlerin kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan Taksim'e ulaşabilmesi mümkün olabilirdi. Çözümün oldukça basit olduğunu söyleyen Simto çözümü şöyle açıklıyor. İstasyondan meydana çıkan asansörün kapalı olduğunu belirten tabelada açıkça Gezi Parkı'na çıkan asansörün kullanılabileceği yazsa ve Gezi Parkı'na çıkan asansöre doğru yeterli yönlendirme olsaydı metrodan dışarı çıkmamız çok daha kısa sürecekti. Daha önemlisi Gezi Parkı'na çıktıktan sonra meydana ulaşmak için hangi yöne gideceğimizi dahi bilmiyorduk. Her yerde bariyerler paravanlarla çevrilmişti. Yeterli yönlendirme tabilesi yoktu ve görevliler de bilgisiz. Şüphesiz yayılar için ayrılmış kısıtlı yollar var ama... Bir tekerlekli sandalye veya bebek arabası ile erişmek ve kullanmak mümkün değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Ulaşım AŞ sadece fazladan iki tabela asarak, gereken yerlere iki rampa yaparak benim gibi engelli vatandaşların ve bebek arabasıyla yolculuk yapanların Taksim Meydanı'na kimsenin yardımını almadan 15 dakika içinde çıkmasını sağlayabilirler. Sizler de başlattığım kampanyaya destek vererek Taksim'deki inşaatın beni ve benim gibi insanların eve kapanmasına engel olabilirsiniz diyor Simto Alef kampanyasını change.org/taksim taksim engellilere yasak change.org/taksim taksim engellilere yasak adresinde bulabilirsiniz. Kampanyayı aynı zamanda Twitter'dan hashtag, taksim yasak ile de takip edebilirsiniz. Engellilerin de her vatandaşla aynı koşulların sağlandığı, her zaman düşünüldüğü bir dünya diliyle esen kalın.